Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bir yetim dünyaya teşrif ediyordu. Babası Abdullah doğumundan iki ay önce vefat ediyordu. Dünyaya bir yetim olarak gözlerini açıyordu. Anne Amine yetimine bakıyor, ağlıyordu. Yetiminin gül yüzünde yetimin babasını hatırlıyordu. Hatırlıyordu, içinde bir hüzün dalgalanıyordu. Anne Amine, yetimin gül yüzüne bakıyordu, huzurla doluyordu. Yetimi ne kadar güzeldi, ne kadar tatlıydı. Anne Amine ciğer parasını emziriyordu ama sütü yeterli gelmiyordu. Üç gün ya da dokuz gün ancak emzirebiliyordu. İmdadına Ebu Leheb'in cariyesi Süeybahat'ın yetişiyordu. Süheybe Hatun daha önce Hz. Hamza'yı demzirmişti. Yetimle Hamza süt kardeşleri oluyorlardı. Bir gelenek vardı. Mekke sakinlerinin bir geleneği vardı. Çocuklarını süt anneye verirlerdi. Yaylalarda yaşayan göçebeler gelirler, Mekke'nin zenginlerinin çocuklarını alırlardı. Onlara süt annelik yaparlardı. Çocuklar Yaylaların o tertemiz havasında Daha gürbüz olurlardı Yaylanın suyu Yaylanın havası Çocukları daha bir güçlü kuvvetli yapardı Bir de çocuklar Fasih Arapça öğrensin isterlerdi Güzel konuşma Hitabet Arapların vurgun olduğu bir özellikti Şiir ve hitabet Onların dünyasında En etkin olandı Nisan ayının güzelliği Yaylaları sarıyordu Yaylalar yeşilleniyordu Koyun, keçi ve deve sürüleri Dalga dalga yaylaların bağrında geziniyordu Develerin halleri bir başka güzellikti Bir kervan yola çıkıyordu Sabahın seher vaktinde bir kervan yola koyuluyordu Havazin kabilesinin Sa'd bin Bekir kolu yola koyuluyordu Sa'd bin Bekirliler bilinen insanlardı. Sevilen insanlardı. Halim Selim diler. Cömert diler. Dilleri fasihti. Dilleri güzeldi. Yaylalarının havası, suyu güzeldi. Mekke sakinleri bu güzel kabileyi çok iyi bilirlerdi. Şimdi Sa'd bin Bekir yollardaydı. Binitleri üzerinde Mekke'ye gidiyorlardı. Hedefleri belliydi. Her biri bir anneydi, emzirmek için çocuk alacaklardı. Alacaklardı ama zenginlerin, hatta daha zenginlerin çocuklarını tercih ederlerdi. İçlerinde biniti zayıf, merkebi güçsüz biri vardı. Arkalarda kalmıştı. Zavallı hayvan ancak böyle gidebiliyordu. Bu binitin üzerinde halime hatun vardı. Kocası sesleniyordu. Sen bu gidişle çocuk bulamazsın diyordu. Halime hatunsa, çocuksuz asla dönmem diye cevaplıyordu. Sonra kocası, çocuk bulsan ne ki, sütün kendi çocuğuna bile yetmiyor diyordu. Halime hatunsa, çocuksuz dönmeyeceğim diyordu. Kervan çoktan Mekke'ye varmıştı. Anneler zenginleri bilirlerdi. Önce onların halelerine koşarlardı. Her biri emzirecek bir yavru almıştı. Halime Hatun Mekke'ye yeni giriyordu. Biraz umudu kırılmıştı. Varlıklı bir ailenin çocuğunu bulabilecek miydi? Kaygılıydı. Mekke'nin dar sokaklarını süratle aşınlıyordu. Çaldığı her kapıdan boş dönüyordu. Yorgundu, bitkindi. Bir yetim var diye duymuştu. Önce oralı olmamıştı. Ondan ne kazanabilirdi ki? Bu bir kazanç yoluydu. Nice kapılara varmıştı. Kapılar bir bir yüzüne kapanıyordu. Boşla dönmek istemiyordu. Yorgun yorgun yetimin yetiminhanesine yöneliyordu. Çaresizdi. Nasibinde belli ki yetim vardı. Yetimin kapısını çalıyordu. Ümmü Eymen kapıyı açıyordu. Tatlı bir tebessümle buyurun ediyordu. Halime Hatun içeri giriyordu. Beyaz kundaktaki Nur topunu görünce Tüm yorgunluğunu unutuyordu Kalbi olduğu gibi Yetime akıyordu Bütün kalbiyle çocuğu kucaklıyordu Çocuğun kokusu Onu daha bir etkiliyordu Bu güzeller güzeli çocuğu almaya Anında karar veriyordu Kalbi çoktan evet Demişti Çocuğun güzelliği Çocuğun kokusu Halime hatına bir ilaç gibi gelivermişti Onun kokusu Güllerden de güzeldi Güller kokusunu ondan alırdı Koca Yunus öyle illiyordu Sordum sarı çiçeğe Annen baban var mıdır? dur derviş baba Annen baban topraktır Sordum sarı çiçeğe Gül sizin neniz olur dur derviş baba Gül Muhammed'in teridir Halime Hatun çocuğu göksüne götürüyordu. Yetim hemen emmeye başlıyordu. Emdikçe emiyordu, Halime Hatun hayretler içindeydi. Bu denli sütü yoktu ama yetim kana kana içiyordu. Bir bereket başlıyordu. Bir Rabbani iklim vardı. Razak olan kime neyi ne kadar dilerse ikram ederdi, ihsan ederdi. Ne bilsin de Halime Hatun, Kucağındaki yetim bir Habibullah'tı, Allah'ın sevgilisiydi. Halime Hatun aradığını bulmuştu. Kalbi huzurla doluydu. Yetimin annesiyle, dedesiyle konuştuktan sonra hemen yaylanın yolunu tutuyordu. Zira kervan Mekke'den çıkalı bir hayli zaman geçmişti. Hemen yola koyuluyorlardı. Halime Hatun, kocası, minik yavrusu şeyması ve bir de Yetimle şimdi yayla yollarındaydılar. Gidişlerinde bir başkalık vardı. Zayıf ve yorgun merkebe sanki can gelmişti. Hiç de yorgun ve bitkin değildi. Sanki bir köheylana dönüşmüştü. Nasıl da hızlı gidiyordu. Belli bir süre sonra kervana yetişiyorlardı. Hatta onları geçiyorlardı. Halime Hatun'un arkadaşları sesleniyordu. Ey Ebu Zübeyir'in kızı, ey Halime! Biraz yavaş olsana. Bu merkep senin daha önce bindiğin merkep değil mi diye sesleniyordu. Sesleniyorlardı. O da evet, bu aynı merkeptir diye cevap veriyordu. Şimdi yetim Saat Bin Bekir yaylasında. Halime Hatun'un koyunları, keçileri ve develeri daha bir doymuş olarak geliyor ve sütleri daha bir artmış olarak geliyordu. Halime Hatun'un annesinde bereket vardı Yetim onlar için bereket getirmişti Halime Hatun öz yavrusu gibi duyarlı davranıyordu Bağrına basıyor, kokluyor, kokluyor, öpüyor, öpüyordu Öz anne çocuk iklimi vardı Yetim büyüyordu İki üç yaşına giriyordu Yaylanın tertemiz kokusunu, güzelim suyunu tadıyordu Dili gelişiyordu Arapçayı telaffuz edişi ne kadar güzeldi Kelimeler tane taneydi Bedeni gürbüzleşiyordu Dili güzelleşiyordu Yaylanın bağrında Gök kübbenin altında Engin bir hayatı tenefüs ediyordu Bir çocuk için sınırsız bir zemindi Dilediği kadar koşuyor Oynuyor Oyuna doyuyordu Çocukluğunu tam yaşıyordu Anne halime Öz daha ileriydi Eşi de son derece duyarlı davranıyordu. Halima Hatun'un çocuklarıyla tam bir kardeşlik oluşmuştu. Ev sevgi ortamıydı. Sevgi iklimi oluşmuştu. Ev bereket evi olmuştu. Yetimdi ama yetimliğini hissetmiyordu. Ortam tam bir aile ortamıydı. Sevgi yüklü bir aile ortamıydı. Yetim dört yaşına giriyordu. Bir gün kardeş Abdullah'la evlerinin arkasında oynuyorlardı. oynaşıyorlardı. Beyaz elbiseli, uzun boylu, güzel yüzlü iki adam geliyordu. Yetimi yere yatırıyorlar ve göksünü yarıyorlardı. Şakku ı Sadr dediğimiz olayı yaşıyordu. Abdullah korkusuyla koşarak annesine geliyordu. Gördüklerini anlatıyor ve anne hamile... Sürat yetimine koşuyordu. Vardığında yetim gözlerini semaya dikmiş, bir şeyler seyrediyor gibiydi. Anne halime neler olduğunu soruyordu. İki kişinin göksünü yardığını, kalbini dışarı çıkardıklarını, şeytana ait olanı dışarı çıkarıp attıklarını dillendiriyordu. Kalbini hoş bir suyla yıkadıklarını, sonra kalbini aynen yerine koyduklarını va hatta, Hala suyun serinliğini kalbinde duyduğunu söylüyordu. Âleme hatun telaşlanıyordu, korkuyordu. Yetimin başına bir şey gelirse, bunun altından kalkamazlardı. Yetimden hiç ayrılmak istemiyordu. O giderse evin ruhu gidecek gibi hissediyordu. Ama korkuyordu, tedirgin olmuştu. Artık Mekke'ye dönme zamanı gelmişti. Yetimin başına bir şey gelmeden... Bu güzeller güzeli yavruyu Annesine dedesine teslim etmenin Vakti gelmiş gözüküyordu Yetim Yayladan ayrılıyordu Beni Saat kabilesinin yaylalarından ayrılıyordu Bu yayla Mekke ile Taif arasında bir yerdeydi Yetim bu yaylaları Unutamazdı Rüzgarları serin serine serdi Havası tertemizdi Suları güzeldi Tabiatın bağrında bir hayattı Yaylalarda çocuklar kuzularla, oğlaklarla ve deve yavrularıyla koşuşurlardı. O minik hayvancıklar çocukların gözünde muhabbet kaynağıydı. Şirin halleri çocuklara sevgi akıtırdı. Yetim yayladan kente dönüyordu. Engin anallardan, sınırsızlık arz eden zeminlerden şehrin dar sokaklarına gidiyordu. Orada gökyüzünü böylesine sınırsız seyredebilir miydi? Artık yetim Mekke'deydi. Annesi Amine biricik yetimini bağrına basıyor, kokluyor, kokluyor, doya suya öpüyor öpüyordu. Anne çocuk ilişkisinde bu sevgi, bu devasa sevgi nereden geliyordu? Bunun kaynağı neydi? Akıl buna cevap bulabilir miydi? Akıl hesaplar kitaplar yapardı. Akıl anlamaya çalışırdı. Ama sevgiyi tartmak, biçmek olmuyordu. Gözlemlemek de olmuyordu. Akıl o zaman ne yapsındı? Aklın yapacağı bir şey de yoktu. Akla aşan bir şeydi. Sevgi aklın sınırlarını çok ileri boyutta aşıyordu. Öyle dinilirdi ya, aşk ferman dinlemez. Kalp hesap kitap yapmazdı. Sevgi kalp ikliminde olan bir şeydi. İlim, anlama akla dairdi. Aklın işiydi. İlme mest olurdu akıl. Sevgi ise kalbe dairdi. Kalp sevgiye teslim olurdu. Kalp sevgiyle deryalara dönüşürdü. Sevgiden gayrısı kalbe gıda olamazdı. Kalbe şifa olamazdı. Kalp daima sevgi arardı, sevgili arardı. Gide gide sonsuz sevgiriye yol bulabilirdi. Yetim şimdi annesi Amine'nin bağrındaydı. Annesini özlemle sarıyordu, hasretle kucaklıyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.